Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Associated Press'in aktardığına göre, İspanya ve Almanya sıcak hava dalgasının ortasında Pazar günü orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele etti. Yetkililer İspanya'daki en kötü hasarın kuzeybatıdaki Zamora eyaletinde olduğunu ve 30 bin hektarın kül olduğunu söyledi. Alman yetkililer ise Berlin yakınlarındaki orman yangını nedeniyle üç köyün sakinlerine evlerine tahliye etme emri verdi. İspanyol yetkililer üç günlük yüksek sıcaklıklar, şiddetli rüzgarlar ve düşük nemden sonra Pazar sabahı düşen sıcaklıklarla bir miktar soluklanma geldiğini söyledi. İspanya Haziran ayında ülkenin birçok noktasında sıcaklık rekoru kırılırken orman yangınlarına karşı da tetikteydi. Uzmanlar Avrupa'da yaşanan aşırı sıcakları iklim değişikliğine bağlıyor. Termometreler hafta boyunca birçok İspanyol şehrinde 40 derecenin üzerine çıktı. Almanya'da da aşırı sıcaklık ve az yağış döneminin ardından son günlerde çok sayıda orman yangını yaşandı. Ülkenin Ulusal Hava Durumu Ajansı pazar günü doğudaki Dresden ve Kodbus kentlerinde termometrelerin 39.2 dereceye ulaştığını söyledi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı yani WFP) Doğu ve Batı Afrika'daki mültecilere artan talep ve yetersiz fonlar yüzünden daha az gıda verildiğini duyurdu. Doğu Afrika'daki mültecilerin üçte birine bakan WFP verdikleri yemek istihkakını neredeyse yarı yarıya azalttıklarını açıkladı. World Food Program bu durumdan en çok Etiyopya, Kenya, Güney Sudan ve Uganda'dakilerin etkilendiğini belirtti. VFP Batı Afrika'da ise özellikle Burkino Faso, Kamerun, Çat, Mali, Moritanya ve Nijer'de de büyük istihkak azaltımına gittiğini kaydetti ve yakın gelecekte Angola, Malawi, Mozambik, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya ve Zimbabwe'de de sıkıntıların baş göstereceği uyarısında bulundu. World Food Program İcra Direktörü David Beasley yaptığı açıklamada hayatta kalmak için elimize bakan mültecilerin Yemek istihkaklarını azaltma yönünde yürek parçalayan bu kararı almaya zorlanıyoruz, dedi. Bizley, mevcut kaynakların küresel çapta artan talebe yetişmediğinin de altını çizdi. Bizley, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a seslenerek, dünyanın en zengin iş insanı Musk'ın küresel açlıkla mücadeleye katkı vereceğinden umudu kesmediğini belirtmişti. Güney Sudan'dan nüfusun 3'te 2'sine denk gelen yaklaşık 8.3 milyon kişinin bu yıl ağır açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirten VFP, gerekli insani yardımın sağlanabilmesi için salı günü 426 milyon dolarlık bir bağış çağrısında bulundu. Avrupa Birliği dış politika şefi Joseph Barrel, Rusya'nın tahılı silah olarak kullandığını belirterek, Ukrayna'dan özellikle yoksul ülkelere gidecek olan ihracatı engellemekle suçluyor Rusya'yı. İklim krizinin genç kurbanları, fosil yakıt yatırımcılarını koruyan bir enerji anlaşmasına karşı Avrupa'nın en yüksek insan hakları mahkemesinde yasal işlem başlatıyor. Başlangıçta Sovyetler Birliği'nin eski üyelerinin enerji sektörü yatırımlarını desteklemek için hazırlanan Enerji Şartı Anlaşması yani Energy Charter Treaty, ECT diye geçiyor. Yatırımcıların ülkeleri yatırımlarına zarar veren politikaları nedeniyle dava etmelerine izin veriyordu. Kampanyacılar tarafından da bu durum iklim eyleminin önünde bir engel olarak tanımlanıyor. Davacılar, bilim insanlarının iklim değişikliği nedeniyle daha olası hale geldiğini söylediği şiddetli yağmurların etkisini gösterdiği, Almanya ve Belçika'da dahil olmak üzere son ilgili felaketlerden etkilenen bütün ülkeleri temsil ediyor. Davacılar... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ECT'nin iklim değişikliği mücadelede yarattığı engelleri kaldırmasını ve böylece hakların korunmasını isteyecek. Dava tümü Energy Charter Treaty imzacısı olan Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, İsviçre ve İngiltere'yi hedef alıyor. Davacıların adam biri olan 17 yaşındaki öğrenci Hulya yaptığı açıklamada hükümetler hala fosil yakıt endüstrisinin karlarını, İnsan haklarının önüne koyuyor. Ancak iklim değişikliği şiddetleniyor ve her geçen gün daha fazla hayatı etkiliyor dedi. 21 Haziran Dünya Güneş Günü. Dolayısıyla Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye bölümü yani Günder ve Solar Power Europe raporları değerlendirildi. Buna göre küresel güneş enerjisinin toplam kurulu gücü 1 terawatt saati aştı ve güneşte teravat çağı başladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'nin toplam kurulu gücü şu anda 8.3 gigawatt. Yatırımların devam etmesiyle birlikte bu rakamın 2030 yılına kadar 30 gigawattı Türkiye'de aşması bekleniyor. Küresel çapta enerji fiyatlarının artması ve iklim değişikliğine mücadele edilmesi nedeniyle başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım artıyor. Güneş, jeotermal, rüzgar, dalga gibi enerji türlerinin kaynaklarının kullanımının artmasına yönelik çalışmalar ülkenin gündemlerinde İlk sıralarda küresel emisyonların 2030'a kadar yarı yarıya azaltılması için enerji sektöründe yenilenebilir enerji kullanımına yönelik de büyük çaplı bir dönüşüm gerekiyor. Fosil yakıtların dünya genelinde yaygın olarak kullanılması nedeniyle biliyorsunuz 1,5 buçuk dereceyle sınırlamak mümkün olmayacak. Onun için de yenilenebilir ağırlık veriliyor. Geçtiğimiz sene küresel güneş, güneş enerjisi gücü 440 gigawata yükseldi. Bu yıl 1 teravatı geçti. 2025 yılında da 2.3 teravat bekleniyor. İklim krizine karşı ve doğa için hareketli geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.